itizar. Arkadaş, bu risale, Kur'an’ın bazı hayatını şuhudi bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve habi olduğu mesail, Furkanı hakimin cennetlerinden koparılmış bir takım gül ve çiçekleridir. Fakat ibaresindeki işgal ve icazdan tevahhuç edip, mütalasından vazgeçme. Mütalasına tekrar ile devam edilirse meluf ve menus bir şekil alır. Kezalik, nefsin temerrüdünden de korkma, çünkü benim nefsi emmarem, bu risalenin satvetine dayanamayarak inkiyada mecbur olduğu gibi şeytanım da eynel mefer diye bağırdı. Sizin nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tali, daha şakî değiller. Kezalik birinci bapta tevhidin beyanı için zikredilen delillerde vakı olan tekrarları faydasız zannetme. Hususi makamlarda ihtiyaca binaen zikredilmişlerdir. Evet, hatta harpte siperde oturup müdafaa eden bir nefer etrafında bulunan boş siperlere gitmeyip bulunduğu siper içinde diğer bir pencereyi açması elbette bir ihtiyaca binaendir. Kezalik, bu risalelerin ibarelerindeki işkâl ve iğlakın keyf için ihtiyarımdan çıkmış olduğunu zannetme. Çünkü bu risale dehşetli bir zamanda nefsimin hücumuna karşı yapılan ani ve irticali bir münakaşadır. Kelimeleri o müthiş mücadele esnasında zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. O ateşle nurun karıştıkları bir hengamda başım dönmeye başlıyordu. Kah yerde, kah gökte, kah minarenin dibinde, kah minarenin şerefesinde kendimi görüyordum. Çünkü takip ettiğim yol akıl ile kalb arasında yeni açılan berzahi bir yoldur. Akıldan kalbe, kalpten akıla inip çıkmaktan bizar olmuştum. Bunun için, bir nur bulduğum zaman, hemen üstüne bir kelime bırakıyordum. Fakat, o nurların üstüne bıraktığım kelime taşları, delalet için değildi. Ancak, kaybolmamak için birer nişan ve birer alamet olarak bırakırdım. Sonra baktım ki, o zulmetler içinde bana yardım eden o nurlar, Kur'an güneşinden ilham edilen misbah ve kandillerdi. Allahümme c'alil Kur'ane nuran li'ukulina, وكلوبنا وأرواحنا ومرشدا لأنفسنا آمين آمين آمين